Ağırlıklı olarak savaşla ilgili hususların ele alındığı Enfal Suriye cildesinde Ya eyyüvellezine amenun iza lakıytun fiyeten fesbutu vezkurullâhe kethîran leallakum tuflihun buyruluyor. Düşmanla karşılaşıldığı an sebat emredildikten hemen sonra Cenab-ı Allah'ı çokça zikretme nazara veriliyor. Ve bir manada felah buna bağlanıyor. Günümüz hizmet insanlarına bu ayetin ifade ettiği hususlar adına neler buyursunuz? tehşi şeylerde sebat biraz saprın da bir manası gibi oluyor. Yani şedaid karşısında dişini sıkıp sebat etmek, musibet karşısında dişini sıkıp sebat etmek, aynı zamanda günahlar karşısında zorlandığı halde temayülleri bütün harekete geçtiği halde nefis şeytan ve şeytanlar insanın uğusustaki duygularını tetiklediği halde dişini sıkıp sebat etmesi iyi bir frenli sistem gibi yani anında hemen frendeyen Allah'ın izniyle tutturabilmesi şurası muhakkak ki insan sistemini ne kadar mükemmel tutarsa tutsun netice itibariyle yine onun niyetine konsantrasyonuna Allah'a teveccühüne Cenab-ı Hakk'a göre o işi yapacak Allah'tır Celle Celaluhu insanın o mevzudaki eğilimlerini meyalanlarını hiç, hiç saymayalım bir şeydir diyelim de fakat zerreye bahşedilen deryadır Cenab-ı Hakk'ın lütfu yani o bir zerre ise bir derya lütfediliyor veya bir damla ise derya lütfediliyor bir zerre ise güneş lütfediliyor isterse Allah Celle Celaluhu o zerre olmadan da güneşi lütfeder o damla olmadan da deryayı lütfeder ona bir kimse niçin bu böyledir diyemez la yusala emma Kimse cebriyle bir iş işletemez. Kendine murat buyurursa onu yapar. Ancak Allah'ın celledelalı bir de hakim ismi vardır. Hikmet onu eder. Bir de adil ismi şerifi vardır. Adaletin muhtezası odur. Adaletin muhtezası odur ki hemen yamal mizkaleler retin khayran yere ve hemen yamal mizkaleler retin şerray Dünyada ve ukbada bir insan. Atom ağırlığı bir hayır yaparsa karşılığını görsün. Atom ağırlığı bir şer yaparsa o isterse silmez onu. Onun da karşılığını görür, isterse siler. Biz sileceğine inancımız derin bir reca ölçüsünde. Her zaman koruruz onu. Çünkü onun rahmeti kazabına sıkkat etmiş. Affediciliği çok öndedir. Dolayısıyla öyle ümit ederiz yani. Ehlullah'tan bazıları demişlerdir ki, senin adaletinden rahmetine sığınırım. Adilane Allah adaletiyle hükmetsiz hakkımızda. İşte adalet şunu gerektirir. Büyük küçük yaptığınız her mesavi karşılığını bulacak. Her ilikte karşılığını bulacak. O zaman karşılığına maruz kalabileceğim kötülükler altında ezilir gideriz. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınmak lazım. Fakat Allah adaletle muamele yapar. O da yine kendi vaz ettiği kanunlara göre. Der ki bak böyle yaparsan sana böyle yaparım. O kanunlara göre. Orada lütfeder veyahut da kahret. Sebat bir manada o sabrın yerini tutuyor. اِذَا tüm فَيَتَمْ فَتْفِتُوا Bir düşmanla, bir cemaatle, bir toplumla, muharebe vaziyeti olduğunda. Bunu biraz daha böyle geniş tutarak, geniş bir mülaza ile ele aldığımız zaman sadece bir savaş şeklinde ele almamak lazım. Savaşta başınızdakiler oradaki stratejiyi belirlerler, tabiyeleri belirlerler. Mevziler mevzuunda denecek şeyler onunla derler. Siz de o mevzilere göre mevzilenir ve mücadelemizi ona göre sürdürürsünüz, devam ettirirsiniz. Hep bunlarda sebat edalı bir şey vardır, bir çağrı vardır, bir davet vardır. Savaşta bu çok önemlidir yani. Bir milletin mahvi söz konusu değilse Orada öyle bir anlaşmaya, öyle bir sulha gidip onlara o deni insanlara karşı öyle aşağılık ifade eden bir anlaşmaya girmemek lazım orada. Madem onlar karşınıza gelmişler o işin hakkını vermek lazım. Hep yani son dönem itibariyle çok yakın olduğumuzdan ve günümüzde de çok gündemde bulunduğundan Çanakkale örneği her zaman misal olarak verilebilir. Çünkü orada 250 bin insana yakın. Liseden gelenler de var, üniversiteden, tıp fakültesinden, hukuk fakültesinden. O zaman bizde hangi fakülteler varsa, mühendisane gibi mayumdan, tıbbiyeyi şahaneden her şeyi ayaklarının altına almış gelmişler orada ve ölüme gelmiş. Değişik zamanlarda size etmiştim, Aydın abiden dinledim zannediyorum babasından o. Çünkü babası Kuvve-i Milliyeciydi. İşte öyle saatinin köseyini, saatini, parasını veriyor arkasındakilerine falan adese bunu götürebilirsin diyor. Yani güle güle ölüme gidiyor. Orada bir başkasına veriyor, o da bir başkasına veriyor. böyle Giden eriyor orada, giden eriyor, giden eriyor. Ölüme gidiyorlar yani. Şimdi orada o gerektir. Öyle bir yerde ölesiye mücadele etmek, hayatı istihkar etmek ve Allah'a öyle güle güle yürümek. Çünkü önünde şehadet var. Mesele sadece o değil yani. Bir yerde de dininiz öyle bir duruma düşer ki bu defa, Öyle bir kere de hemen bir gün, iki gün veya bir ay, iki ay orada, orada 6 ay diyelim, bir sene bir savaş verirsiniz. Bir sene nihayet sayılı gün biter bu. Eygâmen madudat Ama bir de var ki günler hiç de sayılı değil. Ne kadar bir yerde, bir noktada, bir mevzide, bir tabiede duracağınız belli değildir yani. Bir şey yıkılmıştır. Siz onu imar etme mecburiyetindesinizdir. Siz onu imar ediyorsunuzdur. Birileri gelip gelip yıkıyorlardır onu sürekli. Sürekli tahribat yapıyorlardır. Bir şeyin tahrip edilmesi için bir yanını çektiğiniz zaman yıkılır. Mesela erkan-ı imaniyeyi düşünün. İnsanlara, gençliğe, Allah'a imanı, Allah'a güveni, Allah'a itimadı, onların kalplerinde yıktıkları özgüven diye bir hezeyanla onların kalplerini doldurdukları zaman diğer erkan-ı de kıymet kalmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşamış Araplara gelmiş bir insandı düşüncesiyle onun kıymeti harbiyesini ve konumunu Allah'la bizim aramızdaki yerin şayet insanlara nesillere unutturursanız diğer erkan imaniyen hepsi gümbür gümbür yıkılır yani onlardan birini işin içinden çektiğiniz zaman diğerleri durmaz yerinde onu haşrı neşr akidesini sildiğiniz zaman ne gençliğin gençliği kalır ne ihtiyarlarda ümit kalır ne hastalarda bir reca kalır, Allah'ın rahmetinden ümit etme kalır, ne kuvvetlilerde hakka, adalete saygı kalır, hiçbir şey kalmaz. Her şey yıkılır gider. gümbür gümbür yıkılır gider. Kitaplara inancı çıkardığınız zaman da bu defa kendi hezeyanlarınızı uyma mecburiyetinde kalırsınız. Böyle olunca burada tahrip çok kolaydır. Bunu değişik işte basın yayın yoluyla yaparlar bunu medya yoluyla yaparlar şimdi günümüzde çok yaygın internetlerle yaparlar bunları her eve girerler dolayısıyla her eve şeytan girmiş olur hani hadis-i şeriflerde var deccal 6 ayda bütün dünyayı dolaşacak altı aya lüzum yok ki altı dakikada bir yerde bir deccaliyet olunca bütün televizyonlarla bütün internetlerle dünyaya diyor ki şurada ben işte gönderme adına tuşuma Tık diye dokunduğum zaman dünyada şu kadar 80 bin yerde internete dökülüyor bilgi diyor. İşte al sana bir tane deccal yerinde. Onu bir melek gibi, Hazreti Cebrail gibi kullanmak da mümkün ama fakat itiraf etmek lazım günümüzde öyle kullanmadığı muhakkak. Bu açıdan şimdi bir de mücadelenin bu şekli vardır. Yani idalaki <gülüyor> böyle bir fiyat ile karşılaşmışsınız. Çok iyi Organize olmuş, çok iyi koordine olmuş ve stratejileri var bunların aynı zamanda. İlk plan dönemi 25 senelik stratejimiz var. İkinci plan dönemi itibariyle 40 senelik stratejimiz var. 40 sene dünyaya şu duyguyu, şu düşünceyi neşe edeceğiz diyor. 40 sene ilme şöyle baktıracağız. 40 sene ilmin yorumunu insanlara şöyle anlatacağız ve yorumu şöyle ortaya koyacağız. 40 sene her şey pozitif ilimler diyeceğiz. Her şey naturalizm diyeceğiz. Her şey işte kozmoz diyeceğiz filan diyor. 40 sene bunu yapacağız diyor. Planlarla karşınıza çıkıyorlar. Siz de münferit böyle sadece tepkilerle karşılık veriyorsunuz. Ve o sadece sizi yıpratıyor. Yeni bir şey çıkarıyorlar. Sürekli meseleyi önde götürüyorlar. İşte bir de burada اِذَا kitun فِيَةً فَاسْفُتُونَ Böyle bir şer şebekesiyle, eşrarla, füccarla, küffarla karşı karşıya kaldığınız zaman da kendi dininiz, diyanetiniz adına dişinizi sıkıp sabredeceksiniz. Geriye durmayacaksınız, yaptığınız şeyden vazgeçmeyeceksiniz. Böyle bir konsantre olacaksınız ki biz bu işe adammışlarız. Yani kümesse kesime bağlanmış hayvanlar gibi kesilmeye amadeyiz. Artık biz bizim için değiliz. Biz bir milletin, bir milletin değerlerinin mevcudiyeti, devamı ve temadisi için varız. Onlar yoksa bizim varlığımızın da bir manası, bir anlamı yoktur. Bir adammışlık ruhu. Bu işin en büyük yanı doğudur. Ve onda olan büyüklük Allah nezdinde. Allah'ın ona takdir ve tayin buyurduğu büyüklük, bu büyüklük yine onun bahşetmesine aittir. Başka hiçbir şey de yoktur. Yani şu kadar ibadet yapsanız, siz şu kadar teveccühte bulunsanız, şunu yapsanız, bunu yapsanız hiç olmaz. Öyle bir adanmışlıkla siz isne niyeti aradan, devreden çıkarıyorsunuz. Tamamen davaya ve o davanın ruhunda Allah'a teslim olmuş oluyorsunuz. felemma أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ Bunun bir manası şudur. Onlar tam Allah'a teslim olunca teslim tevekkülü, tevekkül tefvizi diyeyim, tefviz, sıkayı tevlid eder. Dolayısıyla o da saadeti i netice verir. Burada önemli bir şey var. Bir hadise cereyan ediyor. Hz. İbrahim, Hz. İsmail arasında bize göre bir hadise cereyan ediyor. Her ikisi de Allah'a teslim olunca, o da alnını yere koyunca bıçak kesmiyor. Çünkü aslında isne niyet ortadan kalkıyor. Kim kimi kesecek? Orada Allah'ın muradından başka bir şey yok ki bıçak onu kessin. Meseleyi bir de öyle bakmak lazım. Ve nâ en yâ İbrahim qassaddaktar rüyâ. Bitti bu iş diyor yani. Sen ortaya koyacağın civan mertli adammışlığı ortaya koydun. Ne İsmail ben dedi o ben dedi yerde o yoktur. Ne sen ben dedin çünkü ben deseydin o yoktu. Dolayısıyla sen senliği nefyettin. İsmail de İsmailliği nefyetti. Sadece hüve zuhur etti. Onun olduğu yerde bıçak neyi kesecek ki? Şimdi böylesine bir konsantrasyon işte adamışlıkta bu ruh vardır. Siz kendinizi böyle bir davaya bağlarsanız اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَتَمْ فَسْفِتُوا Bence bu Viyana mücadelesinden daha büyüktür. Allah bilir orada olsaydık ne yapardık Viyana'da? Serdar-ı Azam, Merzifonlu, Karamsıfı Paşa'nın Ordugâ Hümayin'inde olsaydık ne yapardık? Benim aklım öyle geliyor ki ben sözümün geçtiği yüz, bin insan arkamı alır toplardım derdim ki arkadaş ölüme yürüyoruz burada. Parça parça böyle kütükte doğranan et gibi doğranacağımız ana kadar hep ileri diyeceğiz derdim ben diyorum çünkü orada tarihin bir yanının yıkılması vardır ve tarihte bir gedik açılma vardır kaçma ve firar bilmeyen Osmanlı askerine kaçmanın yolunu açma vardır yani kaçma yola açılıyor İstanbul'a kadar kaçıyor ondan sonra çok cephede biz hep bozgun yaşarız bu Türk ruhunda bir bozgunluktur tükruğundaki bozgunluktur. Tan ölmesi gerektiği olduğu yerde ölmelidir. Fakat bana o çok basit geliyor yani. Bir kere ölmek ne olacak yani adam? Nihayet size hadis-i şerifin ifadesiyle bir inenin ucunun batması gibi bir acı duyarak ölüp gideceksiniz öbür aleme. Çok fazla bir şey ifade etmez bu. Ama sırlardan beri rehnidar olan bir kaleyi tamir etmeye çalışıyorsunuz. İmanın esasatına dokunuyorlar Onun rüknü azamı dediğimiz Allah'a imana dokunuyorlar Peygamber'e imana dokuyor, dokunuyorlar Haş-ı neşe imana dokunuyorlar Siz bunun karşısında ne zaman Ne kadar duracağınız da belli değil Onun karşısında dişinizi sıkıp Sabredeceksiniz Bana daha çok zor geliyor bu her gün Ve bir de her gün farklı stratejilerle Şimdi neresini yıkalım bunun Şimdi bunların üzerine nasıl gelelim Şimdi bunların iflahını nasıl keselim bütün bu planlar, bu projeler muttasıl ve mütemadi planlar ve projeler karşısında her gün ölüp bölüp dirileceksin. Dün yine arkadaşlara arz ettim. Nerede küçük bir gedik açılsa böyle din, iman, Kur'an adına milletimizin geleceği adına her defasında diyorum ki keşke ölseydim bunu görmeseydim. Keşke ölseydim bunu duymasaydım. Ve bence buna katlanmak bir yana da ölmeden daha zor gibi geliyor bana. İstanbul surları dibinde başına kaynayan yağlar dökülüp kebap olmadan daha zor geliyor bu. Çünkü ne kadar bekleyeceğin belli değil yani. 10 sene mi, 20 sene mi, 30 sene mi, 40 sene mi? Ve bir gönüyle de Süleyman Nazif'in ifadesiyle bu ümit benimle olduğu müddetçe 300 sene, 400 sene, 500 sene bekler. Azmetmişsen buna 300 sene, 400 sene, 500 sene beklemeye bekleyeceksin bitecek gibi değil ve zannediyorum. İnsan ne ölçüde mukavemetli olursa olsun buna dayanmak da epey zordur. En zoru da budur yani. Siz milletçe geçmişten tevarüs ettiğiniz ruh ve mana köklerinizle alakalı, kültür kaynaklarınızla alakalı şeyleri korumakla mükellefsiniz. Ve işte bunları koruma adına, bunlara hep saldırılar olacak. İşte orada ciddi bir adanmışlık ruhu gösterebilirsiniz. Zaten o adam ruhundan, kendinizi Cenab-ı Hakk'a, onun rızasına adadığınızdan dolayı meselenin arkası da gelir. فَذْكِرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْرُونَ Allah'ı çokça zikredin, ta Allah size felah ihsan eylesin, diyor orada. Belki günümüzde bizim kusur ettiğimiz hususlardan bir tanesi bu. <gülüyor> ehli talalete, ehli dünyaya bu mevzuda ben bir şey diyemem. Ama biz müminiz, mücadelemizin alanı aslında Cenab-ı Hakk'ın namı, cellini iladır. Allah'ın rızasına ulaşmadır, kavuşmadır. Evet. Mutlaka Allah'a ulaşma yoluna girmektir bu. Şimdi Allah'a ulaşma yolu diyeceksiniz. Dini ikame etme, onu hayata hayat kılma, onunla insanların içine inşirah salma, insanları ümitle coşturma ve herkesi ahirete, ebedi saadete hazırlama. Çok önemli şeyler bunlar. Ve bütün bunların için yapıyorsunuz? Bir yönüyle kurtarma azminiz, cehdiniz kurtulmanıza bağlı sizin. Daha doğrusu kurtulmanızı kurtarmaya bağlamışsınız. Diyorsunuz ki başkalarını kurtarma istikametinde ortaya koyacağımız her cet Allah nezdinde bizim kurtuluşumuzun <gülüyor> vesilesi olacaktır. Bunun için yapıyorsunuz. E görüldüğü gibi mesele Allah'tan başlıyor. Allah'la devam ediyor. Yani seyir Allah seyir minallah, seyir Allah, seyir fillah. Her şeyi zat-ı bağlı cereyan ediyor. Şimdi iş böyle olduğu halde sen burada Cenab-ı Hakk'ı yad etmeyeceksin yani. Sözünle, tavırlarınla, davranışlarınla zikretmeyeceksin. Oysa ki Kur'an-ı Kerim öyle diyor ve sahabi adeta tavırlarıyla, davranışlarıyla lebbeyk der gibi bu işi seslendiriyor. Öyle ki savaşa giderken yani, düşman üzerine hücum ederken hep Allah Allah Allah diyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Orada ne derler siz? La galibe illallah diyorlar. Şimdi biz bunu bir dönemde ruhuyla, manasıyla tevarüz etmişiz. Cephelerde dört asır, beş asır alemi İslam'ın şimalinde İslam'ın şerefini, haysiyetini koruma adına kendini adamış bir millet. Başta Selçuklular, daha sonra da Osmanlılar ve bu şerefli vazifeyi dört asır şerefleriyle, alınlarının akıyla sürdürmüşler. O cephelerde üzerlerine hurra hurra diye gelen insanlara karşı Allah Allah Allah Allah demişler yani. Hatta işin manası ve ruhu bir yönüyle uçup gittiği dönemlerde bile dilimize bir düzevan ettiğimiz o mübarek kelime hep bir düzeban olmuş. Bu ta o günden bugüne devam ede gelen belki bizim tevarüs ettiğimiz mirasların en kutsallarından. Önemli bir işe yürürken Allah Allah demek. İlahî Kelimetullah hizmetimizde de yine üstadın sözüne müracaat ediyoruz. Çünkü güzel şeyler söylenmiş. Sözlerinin dışına da çıkamıyoruz. O cazibe çekiyor bizi. Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için görüşünüz, Allah için konuşunuz. Lillah li vechillah lecillah rızası tayrısında hareket ediniz. Neden? Ömrünüzün saniyelerini seneler yapmanın yolu bu saniyede seneye ulaşacaksın senenin derinliğine ulaşacaksın belki senelerin derinliğine ulaşacaksın tevarüs ettiğimiz en önemli şey budur bizim bu zaman zaman ruhu çekilmiş bunun belki bir kadavra gibi olmuş sadece sözde kalmış fakat zaman zaman kısmen içinde ruhu da olmuş bunun fakat zaman zaman da mahsur ruh olmuş sahabide mahsur ruh olduğunda şüphe yoktur bunun Belki diğer kuruluşların bidayetinde de mahsur ruh olduğunda şüphe yoktur bunun. Osmanlı'nın bidayetinde de ilk 100-150 senede mahsur ruh olduğunda şüphe yoktur bunların. Seslerini yükseltiyor, mücadele ederken, mücadelede bulunurken, ilahi kelimetullah yaparken veya bir yönüyle kendi ırzlarını, namuslarını, şereflerini, onurlarını, topraklarını korurken, müdafaa savaşları verirken hep Allah Allah Allah Allah diyorlardı. Sahabe-i bu mevzuda öyle coşkun diyordu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinizi yormayın siz yani duymayan birisine hitap etmiyorsunuz. Allah semî ve basîrdir. Allah görüyor ve duyuyor diyoruz. Tadil ediyor. Yani buradaki bu tadil isterseniz de nefseke allâ yukunu müminin gibi anlayabilirsiniz. Neredeyse kendini öldüreceksin iman etmiyorlar diye. Allah'ı öyle bir anıyorsunuz ki yeri delecek Semayı çatlatacak gibi yani. Öyle söylüyorsunuz. Demek ki onlara bu mevzuda bir kere Allah'a çokça zikredin. Neden? Çünkü Allah yolunda yürüyorsunuz. Şimdi o yolda yürüyecek, ona karşı gafil yaşayacaksın. Onun namı celini ilan edecek fakat onu söylemeyeceksin. Onun rızasına doğru yürüyeceksin fakat ondan haberin olmayacak. Olacak şey değil bunlar. Bunlar kendi içinizde bir tenakkuz, bir çelişki demektir. Sahabi efendilerimiz bunun manasını çok iyi anladıklarından dolayı savaşlarda bir dizebandı. Gece yani bir taraftan savaşıyorlardı, bir taraftan da ibadet taata kendilerini veriyorlardı. O zikrin bir diğer yanı olan namaz, salatı ı havf salatı salat havf kılıyorlardı. Yani düşman orada sizi ok yağmuruna tutuyor siz bir birlikle bir yönüyle onları oyalıyorsunuz bu da tabiyenizin bir yanı sizin orada. Farklı bu da. Farklı bir mevzi sizin için. Fakat siz de bir tarafta orada o savaş durumuna göre farklı bir namaz kılıyorsunuz. Salat-ı kılıyorsunuz. İşte bir rekat kılıyorsunuz. Siz, siz gidiyorsunuz karşıya. Diğerleri geliyor bir rekat kılıyorlar. İmam şöyle yapıyor. Kaikram arasında bu mesele tekbiriyle, tahmidiyle, tesmiiyle farklı şekilde ifade ediliyor ama cephede namaz kılınması meselesi, Allah'ın anılması meselesi çok önemli. Belki de bu bir aynı zamanda fütursuzluk sergileme, bir Allah'a güven konusunu orada sergileme. Katsiye'de öyle bir şey olmuş mu olmamış mı? Bir münafık Rüstem'in yanında davet Müslümanların yanında bulunmuş. Rüstem namaz kıldıklarını görünce ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar diyor böyle. Dehşete kapılıyor adam. Yani karşıda korkunç bir düşman, deniz gibi bir düşman. Bunlar her şeye rağmen orada durmuş, cemaatle namaz kılıyorlar. Bir fütursuzluk var, bir kale almama var orada. Meselenin bir yanı bu. Karşı tarafa korku salıyor. Bir de ne biliyorsunuz? Kapının tokmağına böyle bir meseleyle dokunduğunuz zaman Cenab-ı sizin kuvvetinizi birden ona çıkarmayacağını. Bu çeşve de eda edilen bazen öyle sıkıntıda eda edilen bir namaz bazen sizin normal şerait altında kıldığınız namazlardan çok daha sevaplı olabilir. Bazen biz zannederiz ki böyle namaz işte iki rekat kıldınız. Bir rekat imamın arkasında kıldınız. Sonra geze geze düşmanın karşısına gittiniz. Huzur kalmadı bunda dersiniz. Oysa ki siz namaz vakti yaklaşmaya durunca namaz kılma endişesine girersiniz. Namaz atmosferine girersiniz. Tamam Namaz düşüncesiyle siz namazlaşırsınız artık. Bu değişik yerlerde genel tavırlar da hep böyledir yani. Öyle yerlerde vazife yapıyorlardır ki bunlar namazı Sabah namazını kıldıktan sonra şimdi öğlen nasıl yapacağız? Ben nasıl abdest alacağım? Sonra namazımı nerede ben böyle bir zemin, bir ortam yakalayacağım da eda edeceğim. Şimdi bu insanlar zannederler ki böyle, ben işte namaz kılarken aman düşman geldi filan, işte bu mülazalarla yapıyorum diye, burada ne huzur kalıyor, ne hudu kalıyor, ne de huşu kalıyor. Hayır öyle değil mesele. Sen gün boyu hep namazımı nasıl kılacağım diye, Duyguların ve düşüncelerin itibariyle namazlaşıyorsun. Bütünüyle namaz oluyorsun. Şimdi selatü haf dediğiniz sizin bu mesele çok kolay bir mesele değil. O esnada gelip üzerinize çullanabilirler sizin yani. Sizi ok yağmuruna tutabilirler. Ateşe maruz bırakabilirler. Üzerine ateşler yağdırabilirler. O esnada o insanlar namaz kılacağız diye düşünüyorlar. Giderken namaz düşünüyor. Gelirken namaz düşünüyor. O namaz bir namaz olmuyor. O namaz bin namaz oluyor. Ve bin namaza göre de Allah'ın onlara bin kat teveccüh oluyor. Onları bin kat kaldırıyor, bin kat değerlendiriyor. Bu açıdan meselelere biraz böyle bakmak lazım. O salat da böyle bir salat-ı İşte bu çerçevede, o kıymetli namazı diyelim bakın. Namaz adına geçiştirilmiş bir vazifeyi değil. Değerler üstü gerçekten namaz açısından, namaz adına, namaz çerçevesinde Namaz üstü bir namaz haline gelmiş. O namazı Feyda kadaytumus salate özel namaz. Ahd için alırsanız o harfi tarifi de özel namaz artık. Hususiyet kazanmış bir namaz. Huşu hudu da aşkın bir namaz o. Orada kalbin Allah'a irtibatıyla eda edilen bir namaz var. Kadaytumus <gülüyor> salate zaten böyle bir namazı eda edince belli siz kalbinizi Allah'a vermişsiniz. Çok zor bir şey size teklif edilmiyor. Feyda kadaytumus salate Feskurullah'a kıyamen ve ve ala ayakta oturarak yürürken her hadükerde cenab-ı kı zikredin namazdan sonra cenab-ı kı zikredin. Feizetme enen tunfaqumus salate. Tam itminana erince öyle bir endişe yok, kauf yok artık. Kaf olunca da bu defa o şartlara göre namazı kılacaksınız. Namazı ikame edeceksiniz diyor orada. Ve da kunt fein faqamtelamussalate fel tekum taifetun diyor orada fel tekum taifetun diyor burada da feydet me'nentum fe akimus salate namazı ikame eden. namaz abidesini kendi mahiyeti nefsül emriyesi itibariyle nasıl ayağa kaldırmak dikmek icap ediyorsa huduuna huşuuna riayet ederek bu defa da öyle yapın çünkü o zemin o türlü namaz kılmayı gerektiriyordu böyle bir zemin de bu türlü namaz kılmayı gerektiriyor orada salat-ı kauf Burada, bu açıdan hakikaten ister ilahi kelimetullah adına yani sizin bugün hizmet ettiğiniz yörüngede hizmet ederken ister söyle maddi cephede mücadele ederken zikrullah çok önemlidir. Ve zannediyorum günümüzde belki zikrullahın yerine böyle boş zevku şevk bu işin yerini almış gibi görünüyor bana. Meseleyi öyle yaklaşmayanlar beni mazur görsünler de. Yani bir yerden bir yere arabaya binip giderken böyle bir şevkü tarab içinde, Yasenmenlik'te reftare yürüyor gibi, hayır öyle değildir yani. Biz hizmete gidiyoruz. Allah'ın namı, celilini duyurmaya gidiyoruz, anlatmaya gidiyoruz. Yeni bir rehabilitasyona gidiyoruz insanların. Yeniden daha ciddi bir konsantrasyona geçmelerini sağlamaya gidiyoruz. O zaman Allah yolunda bence Allah'la beraber olmak lazım. Ondan gaflet etmemek lazım orada. O arabalara temkinli bilmemiz lazım. Temkinli gitmemiz lazım. Ta o arabanın yanan dışarıya işte gaz şeklinde çıkan benzini menzini bile bizim defteri amalimize hayır olarak kaydedilsin. Senin üzerine binip savaştığın atın tersi bile, yediği otlar bile Buhari'deki hadis-i şerifin ifadesiyle senin defteri hasenatına sevap olarak kaydediliyorsa senin araban amortismanı, yaktığı benzini, bunun senin orada harcadığın zamanın, niye senin defteri amaline hayır olarak kaydedilmeyecek ki? Şimdi böyle bir kazanç varken, neden ben onu şevkü tarapla böyle heba edeceğim? Neden keyfime kurban yapacağım onu? Temkinle, dikkatle giderim, teyakkuz içinde giderim, kalbimi Rabbime bağlarım, İsne-i sadece sen varsın, ben yokum derim, öyle giderim, Cenab-ı Hakk'ın orada yaratacağı tesir daha farklı olur Allahu alem. Eğer bu devlet onca düşman karşısında bunca zaman ayakta kaldıysa Allah'a yükselen o tevhis sesleriyle, tahmis sesleriyle, tesbih sesleriyleydi. Mayd bunu. Allah'ı çok zikredin. Bu zikir onun hakkı, bizim de vazifemiz. O zikirle daha ne lütuflarda bulunur bilemeyiz onu. Zikrin yerini zikir anma demektir. Anma, hatırlama demektir. Anma, onu hatırlama demektir. Halle, tavırla, dille, kalbi heyecanla, letaifinizle, bütün latifelerinize onu söyletin, anın. Anmama, gaflet demektir. Anmanın yerini, zikrin yerini gafletle kirletmeyin. Dolayısıyla yani öyle bir noktada bulunuyorsunuz ki, Orada sizin anmamanız ve o yeri gafletle kirletmeniz durduğunuz yer itibariyle konumunuza uygun düşmediğinde ayıp olur sizin için. Hem Allah huzurunda duracaksınız hem de gözlerinizi kapayacaksınız. Kalbinizin kapılarına sürgüler çekeceksiniz. Onu duymayacaksınız. Yakışıksız düşer. Allahümme aynna ala zikrik ve şükrik ve husne ibadetil. Allahümme inna neselke al ve tuqa ve al-afâ ve sallallahu ala muhammedin alihi